<gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İslama karşı uzak tavırlar sergileyen insanların aklını genellikle 3 mesele çok kurcalar. 1- Kur'an bana yaşadığım güncel hayattan değil uzun zaman önce şeylerden bahsediyor. diye ilginç bir düşünceleri vardı Ve bu düşünceleri şöyle desteklemeye devam ederler. Kur'an hakkında bana konuşanlar günlük hayattaki hocalarım, arkadaşlarım gibi değil bana çok daha farklı bir dille konuşuyorlar. Ben anlam veremiyorum diye bir düşünce onları desteklemeye devam eder. Ve şöyle sonlandırırlar, böyle olunca Kur'an yaşadığım güncel hayattan kopuk ve anlamsız bir hal bende oluşturuyor diye bu işten soğuma yaşarlar. İkinci sebep olarak ise Kur'an'ın ciddi derecede sert ve yaşanamayacak gerçekler içerdiğini zannederler. Bu kitabı yaşamam için aşırı bir insan olmam lazım yoksa bunu beceremem. Ne kadar dindarlaşırsam o kadar sinirli ve depresif olmam lazım. Ha, etrafımda gördüğüm sert insanların halleri demek ki bu dinden kaynaklanıyor gibi düşüncelere düşer olurlar. Yani onlar bahislerinde sakallı bir insan gördüklerinde akla sadece şunların geldiğini anlatırlar. Neden böyle giyindi? Neden bunları izliyorsun? Neden bunu dinliyoruz? Yani bu tür insanların akıllarında tabu olup kıramadıkları ikinci düşünce budur. Üçüncü olarak ne zaman bana İslam'ı tebliğ eden bir insanla karşılaşırsam bana neden Müslüman olmam gerektiğini değil nasıl Müslüman olmam gerektiğini anlatıp durduklarını söylüyorlar. yani yapmam gereken şey söyleniyor ve ben bunu neden yapmam gerektiğini sorduğunda cevapları ilginç oluyor diyorlar. Yoksa cehenneme gidersin. E peki ben neden cehenneme giderim diye sorduklarında ise sorgulama kafir olursun. Neden bu dini hak din, neden Kur'an hak diye sorduklarında ise sende vesvese var. Hele iki rekat namaz kıl sonra geçer. Namaz kılarsın vesvesen hala geçmez ve sonra tekrar sorarsın. Estağfurullah elaziyim. Böyle bir soruyu nasıl sorarsın? Otur hele seni az okuyup üfleyelim. Olur okurlar üflerler ama kişinin aklındaki sorular hala aynı şekilde yerinde duruyor. Baktadır. İşin özü şu aslında dostum. Maalesef bu tür soruların cevapları bu arkadaşlarda mevcut değildir. Keşke bilmiyorum denen ilmi kullansalar ne kadar güzel olur. Ama bunu da kullanamayınca insanların İslam'a bakışında ciddi bir deformasyon oluşturuyorlar. Yani baktığınızda bu üç mesele İslam'dan uzak durmaya çalışan bir insanın alakasını kesmek için onlara yeterli gelebiliyor. Bana sorarsanız üç tane akıl karıştıran suale şunları söylemek isterim. 1- Kitap ile ciddi bir şekilde iletişime geçtiğinizde anlarsınız. Ki? Bu kitabın hem sorularına hem sorunlarına hem de kişisel problemlerin hepsine cevabı vardır. 2- Kitap ile iletişime geçtiğinde anlarsın ki hakikat ve kitap sert değil, maalesef insanlar sert. Yani Allah Kur'an'ı rahmet olarak gönderdi ama bizde o rahmet yok. 3- insanlar senin sorularına cevap vermiyordu. Ama şöyle düşünmen lazım, insanlar sorularına yetişemese dahi Kur'an birçok yerde beyan ediyor ki hiç düşünmez misin? Hiç akletmez misiniz diye seni düşünmeye ve akletmeye sevk ediyor. Ya şimdi bak benim burada anlayamadığım tek olay var bir tane. Şimdi biz de önce kendi nefsimizle sonra en yakın kardeşlerimizle sonra insanlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu yaparken şunu görüyoruz. Dünya namına konuştuğumuz ilgilendiğimiz arkadaş yüzlerce parametrelik bir iş çeviriyor. Mesela lokanta çeviriyor. Günlük bunun eti var mı? Domatesi ayrı, peyniri ayrı, biberi ayrı, eleman sigortası ayrı, üstüne ne giyecek ayrı, sabah çekbaz çekildim ayrı, bunların sigortasının muhasebecisini kim olacak ayrı, yıl sonunu nasıl geçireceğim ayrı, ışık patladı bakayım. Yani da adam yüzlerce parametrelik işi tek başına. Çeviriyor. Konu İslam'a geldiğinde 3 basamaklık, 3 parametrelik işi anlayamıyor. Ey dostum kainatı halk eden zat senin öncelikle marifetullah ilmiyle onu tanımanı istiyor. Onu tanıdıktan sonra da onu sever. Onu kendini de sevdirmeye çalışıp bir kulluk sürecine girersin. Namazın, ibadetlerin bu şekilde bir mana bulur süreci gibi basit bir serüveni adam anlayamıyor. Şimdi ben diyorum ki Allah Allah Allah bu konuştuğum adam salak mı? Değil. Kafası basmıyor mu? Değil. Meczup mu? Değil. Leyla mı? Değil. Diyorum ki bence bu adam mutlaka Allah'la arası bozuk ki. Kader planından öyle kendimce yani. Hani insani bir kana. Doğru, yanlış. Ben diyorum yani bir adamın Allah'la arası bozuk olmasa dünyada bu kadar iş çevirebilen bir adam ahiretteki bu kadar basit bir döngüyü de bence çözer ve genellikle o tür adamlara baktığımda kalbi hastalıklarının yüksek olduğunu görüyorum. Gıybet, iftira, dedikodu, ardından yaptığı bir günahın mesela faize giriyor diyemiyor ki lan bu faize girmek haram ben de kalitesiz bir adamım o yüzden girdim demiyor. Ya bu da faiz mi? Allah Allah ya bu da faiz mi demek? Haşa estağfurullah ya bu da Allah mı? Ben öyle anmıyorum çünkü yani Kur'an ayetinde Allah ve Resulü'ne savaş yaşılmış tek ayet. Yani dinle oynuyorlar sinat. Adam dese ki ben bu kalitesiz bir adam bu yaptığımda da yanlış dese bunu da kabul etmiyor yani. Köybe kapısı açık kalacak belki. Gibi bilmem anlatabildim mi demek istediklerimi devam ediyor. Enfal suresi 42. ayette yok olacak olan açık bir delil ile yok olsun. Yaşayacak olan da açık bir delille yaşasın buyuruyor. Şimdi biz kendi hayatımızda Kur'an ile gayrimüslimlere daveti çok önemseriz ve bunu da kendi aramızda çok konuşuruz. Bir gün Kur'an her yere gidecek, herkes müslüman olacak diye böyle bir ümidimiz, böyle tutunduğumuz bir umudumuz var yani. Biz bu hakikatlerin dünyanın her yerinde güneşin doğup battığı her yere ulaşacak düşünürüz, biliriz ve buna inanırız. Halbuki bana sorarsanız öncelikle biz Kur'an ile aramızdaki bu kopukluğu çözmemiz lazım. Yani okumadığımız bir kitaba inanmaya çalışıyoruz. E Kur'an'ı bazı okuyanlar sünneti koparıyor. Sünneti bazı kabul edenler icmai koparıyor. Onu okuyanlar bazıları kıyası koparıyor. E bunların hepsini vakıf olan kibilerine bakıyorsun. Kalbinde bu merhamet yok yani İslam'ın bu ahlakı yok. Yani demek ki bu tek bir şeyin çok güzel gitmesiyle değil birçok parametrenin uygun bir kıvam ile oluşmasıyla çözülecek bir şeydir İslamiyet. Yani dışarıdaki insanların İslam dair bu çelişki ve izlenimleri yaşamasının en temel sebebi temsil eden bizlerden kaynaklı. Yani inanın bana Kur'an'dan bir ayeti alıp tevil etmek, istenildiği gibi kullanabilmek o kadar kolay ki. Hazreti Ali'yi dahi bu şekilde şehit ettiler. Bu şekilde şu an masumca bir insanı çok kolayca katledebiliyorlar ve sorduğunda Kur'an bana bunu yapmamı buyurdu diye tevile de sığınabiliyorlar. Yani bu ayetleri yanlış kullananlar yüzünden fesat çıkması o kadar kolay ki zaten hep hakikat böyle adamlar yüzünden incinmiştir. Kur'an hakkında bazı konuşanlar bu söylediğim fitne fesatı o kadar çok yapıyorlar ki Müslümanlara dahi yaşanabilecek bir İslamiyet bırakmıyorlar maalesef. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. İnanın bana hani bizim gibi yaşamaya çalışan işte biraz bu hassasiyetlere dikkat etmeye çalışan bir cenah var. Buna ne desek doğru? Bazı güzellikte muhafazakar mı desek uygun olur herhalde. Böyle bir cenah var diyelim. Yüzde elli. Bir de bunun karşı görüşü olan bir cenah daha var diyelim. Bu da diyelim öteki yüzde oluşturuyor. Şimdi inanın bana inanın bu karşı cenah dediğimin %5'lik çok fesat bir zümresi var. Yani bir Müslümanın nefes almasına, Kur'an okumasına, tesettüre girmesine tahammülleri yok. İmkanları olsa taklarındaki nefesi tıkacaklar belki. Bir %5'lik zümre, %50'nin %5 %5'lik böyle bir zümre var. Sürekli İslam'la ilgili pis haberler çıkarırlar, olur olmadık iftiralar atarlar. %5'lik bir zümreden bahsediyorum. Tabii %45 %45'lik diğer zümre ne oluyor? Buraya da bir şekilde ittiba etmeye çalışıyor. Ama oyun korucu, kurucu kim? %5'lik fesat bir zümre. Bizim Cenah dediğimiz, Cenah'a baktığınızda orada da %5'lik, Önce bahsettiğim gibi İslam'ı tevil eden, insanlara zulmeden, onları katletmeye çalışan, fitne fesat çıkaran, insanların böyle birbirleriyle bir çay içebilecekleri atmosfere tahammülü olmayan %5'lik böyle salak başka bir fesat zümre var. Anlatabildim mi bu demek istediğimi? Buradaki %5'lik zümre bu %45'i etkiliyor. Buradaki %5'lik zümre bu 45'e etkiliyor. Ve bu %90'lık ortada oturduğu zaman birbiriyle çay içip selam verebilecek insanları birbirine kutupsallaştırıyorlar. Ben böyle inanıyorum. Bak Sinan ben şu an inanıyorum ki. Şimdi kendi hayatımıza bakıyoruz insanız, eksiğimiz var, kusurumuz var, yanlışımız var ama elhamdülillah bir fesatımız olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum da. Şimdi böyle olunca karşıda bir insan hani dedim ya bizim ya da bize benzemeyen karşı taraf diye. E bunu anlatmak için söyledim açıklayabilmek için. Şimdi bu adamların o %90'lık zümreden birileri otursa, bizimle çay içse, ya bizimle aynı olmasa bile bence bizi severler yani Ömer. Anlatabiliyorum demek istediğim, ya der ki lan bu adamla da çay içilebiliyor yani. Yani o da böyle insani değerlere saygılıdır, biz de saygılıyız, o da bir kuşun Kanada incesini istemez, biz de istemeyiz. Anlatabilir demek istediğimi? Ve şöyle düşünüyorum mesela bu insan aradan 10 yıl geçti. Bir gün dünya namına kalbi kabza girdi. Bühranlı bir dönem yaşadı. E bu adam bizi sevse bizi arar. Der ki ya kardeş benim bu kalbimde arıza çıktı. Bunun yaratıcısı ne diyor acaba? Ben böyle düşünüyorum. Ama buralardaki bu %5'lik zümreler kutupsallaştığından dolayı. Ya da bir gün ben ararım onu, o adamı. Başka bir noktada faydalanırım. Derim ki abi böyle bir fikrim vardı neydi bu derim yani. Anlatabilir demek istediğimi? Mesela ben şeyle kendi alanım olmayan konularla ilgili bu tür videolar sunumunu hazırladığımda mutlaka o mesleğin mütehassısı arkadaşlar arıyorum. yorum böyle bir sunum yaptım ne düşünüyorsun yani? Gözünde hata gibi gözüktüm bir yer var mı? Çünkü biz değil onlar kadar bilemeyiz ne kadar da olsa. Demek ki yani böyle karşılıklı çok güzel bir iletişebiliyoruz biz. İletişim değil mi? İletişmek yani. Bunun fakültesi var iletişim fakültesi. E bir bilelim yani. İnsanlardaki bence bu saflığı duruluğu birbirlerine olan korkuları oluşturan, onların bir çay içmesini bile engelleyen bu bahsettiğim %5'lik oyun kurucu kutup saltılaştıran zümre olduğunu düşünüyorum ve hiç haz etmiyor. Gönlü o kadar güzel olan insanlar birbiriyle komşuluk yapabilecek, zor gününde birbirine destek olabilecek, rengi önemli olmamak takdiriler. Ne olduğu önemli olmamak takdirde O asgari insani değerlerle birleşebileceklerken bu yüzde beşler yüzünden bunu başaramıyorlar. Bu da benim içimi acıtıyor. Oo. Ya şimdi acayip bir konuya giriyoruz ya. Acayip. Yani temsil, insanlar neden bu işlerden uzak duruyor? Buraları anladık mı? Anladık. Şimdi inanılmaz bir bağlantı kuracağız yani. Bizde temsil neden önemli? Çok ilginç. Şimdi Nal suresi 11. ayet-i kerimede şunu söylüyor. Çok önemli. Lütfen iyi dinleyin. Lütfen. Bak hakikaten siz de iyi dinleyin. Allah o su ile size ekin, zeytin, kurma, ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir diyor. Nerede diyor? 11. ayette diyor. Yani ayete baktığında su ile size meyveleri verir diyor. Var mı burada sorun? Yok. Yani bizim günlük hayatta sevdiğimiz, yediğimiz ne kadar meyve var? Allah bunları bize neyin eliyle verdi? Su. Doğru mu? Ayet bunu diyor. Su ile size bunları verdi diyor. Var mı sorun? Yok. Nal suresi 65. ayette. Allah gökyüzünden su indirdi de yeryüzünü onunla diriltti diyor. Su bu sefer ne rolü oynadı? Dirilmenin sebebi. En büyük değil mi? Sebebi oldu. Doğru mu? Sebep su, müsebbibü Cenabı Allah. Su sebep oldu, müsebbibi Cenabı Allah oldu. Yani yeryüzünü diriltmek için en önemli fakat Faktör ne oldu ayette? Sol. Çok önemli. Çok affedersiniz hemen. Alo. Tamam. Tamam gülüm. Biz mutfaktayız. Kapı kapalı. Sen odana geçsen azahmet. Tamam görüşürüz. Çekiyor muydu ya? Gerçi kızı. Ha Tekrar anlatmak istiyorum çok önemli bir ayet. Nahıl 65'te yeryüzünü su ile diriltik diyor. Yani yeryüzü ölüydü, su geldi dokundu toprağa ve yeryüzü dirilme serüvenine girdi. Yani yerle gök arasında pamuk şekere benzeyen bulut isminde bir şey yarattı Cenab-ı Allah. Tarlana, bağına, bostanına, hayvanına hepsinin su içmesine vesile etti bu bulutu. Su olmadan bu gezegen hayatta kalabilir miydi? Asla. Olay su gibi gözüküyor ama bu ayetin ikinci maksadı sudur. Birinci maksadını anlamak için Nahıl 6 65'in bir önceki ayeti yani 64'ü okumamız lazım. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onları açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. 64. ayette kitabı indirdik diyor. 65. ayette suyu indirdik diyor. Demek kitabın yeryüzündeki etkisini anlamamız için onun alt kümesi olan suyun yeryüzündeki etkisini anlamamız lazım öncelikle. Eğer suyu indirmesi, yeryüzündeki bütün canlıların dirilmesi ve hayatta kalması için gerekiyor. Kur'an'a indirmesi de yeryüzündeki bütün insanların ve cinlerin manen dirilip hayatta kalması için gerekiyor demektir bu iki ayetten anladığımız. Nasıl? Yeryüzü ne kadar kötü olursa olsun, su ölmüş olan hayatı geri getirmeye vesile ise, politik durum, ahlaki durum, medya ne kadar olumsuz ve kötü olursa olsun, Müslümanlar ne kadar güçsüz düşerse düşsün, Kur'an yeryüzüne inip biz onu yaşadığımız anda insanları hayata geri döndürmek, gücüne sahip Mesela ben vesile olsun diye insanlara video yapıyorum. Bunu YouTube'a atıyorum. Kitap yazıyorum. Bunları yayınlıyorum. Ve bir gün yanıma birisi geliyor. Bir parça okuduğunu ve hayatının tamamının değiştiğini söylüyor ve ekliyor. Abi seninle bir Selv çekilebilir miyiz? Halbuki ben o kadar az şey yaptım ki, nerelerde ne güzellikler olduğundan haberim dahi yok. Allah'ın kelamının onlara ulaşması, kalplerinin hayat bulması için yetmiş. Bizim de kitaptan, videodan çok ufak şekilde bulutun su indirdiği gibi buna vesile olmuş. Yani anlamamız gereken benim yapmam gereken ufacık bir şeydi. Allah'ın kelamının ona ulaşmasını sağlamak. Sizle bu noktada inanılmaz bir şey paylaşmak istiyorum. Bize böyle değişen hayatlarla ilgili çok fazla mektuplar geliyor. Geçen de hapishaneden bir kardeşimizin bir arkadaşımızın yani tanımıyoruz onu ama mektup gönderdi bize mektubuyla yazdıklarıyla tanımış olduk. Bu arkadaş çok büyük bir suçla girmiş ona bir vesileyle içeride bir şeyler vesile olmuş ve hayatı değişmiş. Ee, bu arkadaş bize akıllara ziyan mektup yollamış. Hadi gelin şu mektubu bir dinleyelim. Değerli abim Mehmet Yıldız, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyi ve saattesindir. Öyle olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Şayet sen de beni soracak olursan Yüce Rabbime şükürler olsun Çok iyiyim Abi adım Ali Ben de Mersin'de Demirtaş mahallesinde oturuyorum 2010 yılından beri Cezaevinde işlemiş olduğum bir suçtan Dolayı yatıyorum Acaba diyeceksin ki Ne yaptın da bunca zamandır cezaevindesin Bir insanın ölümüne sebep oldum Diye yatıyorum Allah kısmet ederse Nisan 2024 yılında cezam bitiyor. Özgürlüğüme kavuşacağım. Şimdi diyeceksin ki belki neden bunları bana anlatıyorsun? Yazmış olduğun Aşk 5 Vakittir kitabın hasbelkader elime geçti. Okuma şansım oldu ve okuduğum için o kadar mutluyum ki. Sana ve kitapta emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah hepinizden razı olsun. Yazmış olduğun kitabı okuduktan sonra birçok eksiğimin olduğunu fark ettim. Ve eksiklerimi tamamlayabilmek için daha fazla okuyup çalışmaya başladım. Gönül isterdi ki kitapta adı geçen hayalhaneme gelip yüz yüze tanışıp bilmediklerimi de orada sizden öğrenmek isterdim. Lakin öyle bir imkanım olmadığı için de mektup yazarak siz hayalhanem ailesine ulaşmaya çalışacağım inşallah. Adresinizi bir şekilde bulup bu mektubumu size ulaştırmaya çalışıp gayret göstereceğim. Abi ben bu yaşıma kadar ne namaz ne müslümanlığımla ilgili hiçbir şey yapmadım. Yapamadım değil, yapmadım. Ne kadar utanç verici. Söylerken bile kendimden utanıyorum. Yatmış olduğum 8 yıl boyunca 12 tane cezaevine sürgün gittim. Hep boş kavgalarım yüzünden. En son kalmış olduğum şu anki cezaevinde bir güzel insanla tanıştım. Ve namaza başladım. Namaza başlayınca kavgadan, kötü şeylerden ve sürgün gitmekten kurtuldum. Anladım ki huzur İslam'da. Huzur namazda, huzur Allah'a yönelince bulunuyor. Bu süre zarfında kitabınızdan okuduğum kadarıyla sizleri tanıma şansım oldu. Ben günahkar bir kulum. Beni de aranıza kabul eder misiniz? Yanınıza gelen insanlara yardım ettiğiniz gibi bana da yardım eder misiniz? Ben ömrümün geri kalanını Allah'a ibadet ederek geçiren bir Müslüman olmak istiyorum. Kabir azabından, cehennem ateşinden çok ama çok korkar oldum. Bana Allah için yardım eder misiniz? Sizden hiçbir şekilde maddi bir yardım talep etmiyorum. Manevi yardım istiyorum. Burada kitap veya dini bilgilere ulaşmak çok zor. Zor olmasının sebebi gönderen bir kimsenin olmamasından kaynaklanıyor. Bana bu konulardan dolayı yardım ederseniz ya da edebilirseniz sizin sayenizde öğrendiğim bilgileri öğrenmek isteyen kişilere şüphesiz ulaştıracağım. Kitabınızdan ve hayalhanemden yavaş yavaş arkadaşlarıma anlatmaya başladım. İnşallah zamanla cezaevinde sizi tanıyan bir kitle oluşacak. Buna inanıyorum. Anlatacak o kadar çok şey var ki abi ama bazen tıkanıp kalıyor insan. Boğazında düğümleniyor anlatacağı şeyler. Bir de aklımdayken hayalhanemde bulunan insanlara söylemek istediğim birkaç şey var. Bana bugüne kadar hiç kimse dinimizle... Yani Müslümanlıkla alakalı hiçbir şey anlatmadılar. Hep yalan yanlış yollara sürüklendim. Sürüklendiğim yetmez gibi bir canın alınmasına vesile oldum. Çok hatalar yaptım. Dur diyen olmadı. Helal olsun devam diyen çok oldu. Size diyeceğim şudur ki hayalhanemde öğrenilmesi gerekli olan her şey mevcut. Kıymetini bilip öğrenin. Benim gibi hatalara düşmeyin. İş işten geçtikten sonra ağlasan da, kendini yerden yere vursan da emin olun nafile, hiç para etmez. Yapmış olduğunuz hatanın pişmanlığı ile yıllarca benim gibi yaşarsınız. Değerli abim, diyeceğim şimdilik bunlardan ibaret. Sizleri tanımak için çabalıyorum. İnşallah tanıma imkanım olur. Size iki tane resmimi yolluyorum. Umarım siz de yollayabilirsiniz. Eğer yollarsanız sevinirim. Gözüm hep kapıda, sizden gelecek bir haberi bekleyiş içerisinde olacak. Şimdi ufak bir konuya daha değineyim. Su dedik, tarım dedik, yeryüzünün ihya olması dedik. Peki insanlık tarihi ile ilgili ilk antropolojik çalışmaların tarım üzerinden olduğunu biliyor muydunuz? O gün tarım ile medeniyet başlamasaydı bugün holdingler, şirketler kullandığımız bu teknoloji de olmayacaktı. Ve sulamayı yani suyu kanalize etmeyi öğrenmeseydik o tarım da yapılamayacaktı. Şimdi şöyle baştan alalım konuyu. Suyu kullanmasaydık tarım olmazdı. Tarım olmasaydı medeniyet gelişmezdi. Bunun en tepesine Kur'an'ı koyalım. Kur'an ile nasıl iletişime geçeceğimizi anlamazsak, Kur'an ile insanları nasıl iletişime geçirebileceğimizi çözemezsek, Müslüman medeniyeti varlığını yitirir. Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimesinde Muhammed Suresi 38 şöyle beyan ediyor, ''Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getir. Onlar da sizin gibi olmazlar.'' Anlamamız gereken şu, eğer işimizi ve kulluğumuzu güzel yapamazsak, bu hakikatleri anlayamazsak, Allah Azze ve Celle'nin bize ihtiyacı yok.